Düşmanlığımız kimedir? Neden dolayı dost tuttuklarımızı dost tutuyoruz? Neden dolayı düşman tuttuklarımızı düşman tutuyoruz? Düşman tutulması gereken insanları düşman tutmazsak, Allah subhanahu bizim için bize bakış açısı nedir? Peygamber aleyhisselatü vesselamın bize bakış açısı nedir? İnşallah konuyu anlatırken ilk başta kuran içerisinde dostluk ve düşmanlık meselesini, daha sonra neden Allah subhanahu aleyhi kafirleri dost tutmamamız gerektiğini,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 Bakın Allahu Teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kafirleri dost tutmayı bize nasıl anlatıyor. Allahu Teala bize ayet-i diyor ki: "La yetekhidul el kafirine awliya'en min dunil mu'minin ve Müminlerden mümin olan insanlar müminlerin dışında kafirleri dost tutmasınlar. Müminler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 Hristiyanlar ve Yahudiler ve Yahuda diğer kafirlerle kurulan dostlukların siyaset gereği olduğunu, Müslümanlar için gerekli olduğunu söyleyen insanlara, bakın ehl Sünnet'in büyük alimlerinin söyledikleri şeylere. Huve beri'un min Allahu beri'un min O Allah'tan beri olmuştur. Allah da ondan beri olmuştur. İmam Kurtubi'nin sözüne bakın. Artık bunu yapan insan Allah Subhanahu ve Taala'nın ordusundan ve Allah Subhanahu ve Taala'nın dostlarından değildir. Allah Subhanahu ve Taala ile bütün alakalarını yapmıştır. Bütün alakalarını Allah Subhanahu ve Taala aralarında kesmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın bu metredeki ciddiyetine, ciddiyetine dikkat edin. Yani Allah Subhanahu ve Taala bu mesele hakkında konuşurken ayetteki ciddiyete dikkat edin. La yetekhuzul mu'minun el kafirin evliya'en min dunil mu'minin ve men yefal zalika Faletemin Allahı fi şeyi. Tek kelime de. Kim bunu yaparsa, onunla Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Kim müminlerin dışında kafirleri dost tutarsa, onunla Allah arasında zerre kadar bir bağlantı kalmamıştır. Peki bu kadar mı Kur'an Kerim'de? Ayetler öyle değil. Birakis vela ve dara, Şeyhül Mujahid'in dediği gibi Kur'an Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Eyvah vela ve dara, kafirlerden uzak durmak, kafirleri düşman edilmek Kur'an Kerim'de,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 Allezine yataxhun al kafirin auliya min donu muvminin aybetgoun ondahmul aze fainn al aze O kimseler ki o kendilerine elin verici bir azap ve kendilerini münafık olan kimseler. kimdirler bunlar? Allezine yataxhun al kafirin auliya min donu Kafirleri Müslümanların dışında dost edinen kimlerdir? Dost edinen insanlardır. Aybetgoun ondahmul aze. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? O kafirlerin yanında izzetli, şerefli olacaklarını mı zannediyorlar? Fe innele izzete lillahi İzzet kimindir? İzzet sadece ve sadece Allah subhanehu ve teala'nındır. Bakın şimdi bu ayette arkadaşlar, insan kafirleri dost tutan insan. Her ne kadar isminin Müslüman olduğunu iddia ederse etsin, Allah subhanehu ve teala onu ne diye isimlendirmiştir? Allah subhanehu ve teala onu münafık diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde İbn, e, İbn Kesim ne diyor?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 Kişi ya Müslümandır İslam'da ya kafirdir. Veyahut da ila artasında Ne o taraftandır ne de bu taraftandır. Ayette dediği gibi kimlerdendir? Münafıklardandır. Yani Allah subhanahu ve teala tegabül suresinin ilk başında ne diyor? Sizleri biz yarattık. Siz yan Müslümanlarsınız, müminlersiniz. Ya da, ya da kafirlersiniz. Üçüncü bir yol Allah subhanahu ve teala'nın yanında yoktur. Kadiye iman ve küfür kadiyesidir. Kadiye velaya ve darah kadiyesidir. Kadiye dostluk ve düşmanlık kadiyesidir. Kadiye cihat ve onlarla güzel geçinme kadiyesidir. Bundan dolayı Allah سبحانه ve تعالى ne diyor? Bizde kafirlerin arasındaki çizgi ayrırken onları dost tutmayın. Tek kelime. Dost tutarsanız yani benim bu kadar nehime rağmen siz hala onları işte herhangi bir ee, ne diyorlar? Herhangi bir kendinize göre bir sebepten dolayı imma biz diyenler arası diyalog yapıyoruz. İmma bizim işte siyasetimiz gereği biz bunu yapıyoruz. İmma biz meclislere gidebilmemiz için bunları yapmamız şarttır. İmma bilmem ney, imma bilmem ney derseniz de Allah subhanahu diyor sizinle benim aramda kesinlikle hiçbir bağlantı yoktur. Ve ehl alimlerinin görüşünü de ne yapıyorsunuz? Okuyorsunuz. Allah subhanahu başka bir ayette diyor arkadaşlar. تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ Allahu alayhim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 bir sonraki ayetlerime ne diyor? "Ve lev kanu minuna Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı, "ve bin ve peygambere iman etmiş olsalardı, "ve ma ve peygamberin üzerine indirilene iman etmiş olsalardı, "mastakizu mevliya." Onları dost tutmazlardı. Bakın ayeti iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer onlar Allah'a iman etselerdi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 Allah Teala burada ne diyor? Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı eğer, iman etmiş olsalardı onları dost tutmazlardı. Dene ki, Allah'a ve resulüne ve indirilene imanla kafirlerin sevgisi aynı kalpde yer almaz. Kişi ne kadar zahiren namaz kılsa kulsun. ne kadar oruç tutarsa tutsun. kişi ne, ne de yaparsa yapsın, akşama kadar elinden tesbini düşürmesin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 ev evnauhum, ev ihvanemum, ev aşiratahum. Velev ki babaları dahi olsa, velev ki kardeşleri dahi olsa, velev ki çocukları dahi olsa, velev ki aşiretleri dahi olsa sen onları ne yapamazsın?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 İşte diyor Allah subhanahu wa dedi bulamazsın. Kalbinde iman varsa, Allah'a ve ahiret günde iman varsa kafirlerin sevgisini aynı kalpler ne yapamazsın? Bulamazsın. Sevgi girdi mi iman çıkar gider. İman girdi mi sevgi çıkar gider. Niye? Mustahilun en yeştemü addeddani fi anin vahidin. Mustahildir, mümkün değil. İki tane zıt olan şeyin aynı anda bir yerde toplaması. Bir kağıt bu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 Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de bize özellikle ehli kitaba karşı konumumuzu, ehli kitaba karşı bunu iyi anlayalım. Çünkü bu asrın en çok üzerinde oynanılmaz. Tahrif edilen meselelerinden bir mesele. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki Ey iman edenler! Yahudileri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 İnna waliyukumullahu, vrasuluhu, ve الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم راكعون. Ah, يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Ve Allah سبحانه وتعالى ne diyor Müslümanlara? Sizin inneme ancak Ancakla ancak sizin dostlarınız Allah, Resulü ve namazı kılıp zekate verip ruku halinde bulunan müminlerdir.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 Sadece ve sadece sizin veliniz, dostunuz kimdir? Allah, Resulü, namazı ve zekatı verip de rükuda bulunan Müslümanlardır. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ Kim Allah'a dost tutarsa وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Kim Allah'a, Resulünü ve müminleri dost tutarsa فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ galibun <الْغَالِبُون> Allah'ın ordusu muhakkak ki galip gelecek olanları. لَا مَحَالَ Kafirlerin yanında izzet arayanlar, kafirlerin yanına gidip de onların meclislerinde Müslümanlara...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 O kafirlerin yanında izzeti, şerefi, namusu, arı, kişiliği, insanlığı, kuvveti onların yanında mı arıyorlar? Allah subhanahu ve teala böyle e, acayip yani taçyüp ediyor. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? İzzetin her şey Allah subhanahu ve teala aittir. Tek arzı olan kimdir? Tek arzı olan Allah subhanahu ve teala'dır. Onlardan mı yardım bekliyorsunuz? İn tensuru'llahu yansurkum ve yethabbit aqdamakum. Şüphesiz Allah yardım ederse, Allahu subhanahu wa size yardım edecektir. Sizin ayaklarınızı ne yapacaktır? Sizin ayaklarınızı muvakka' ki ve liyethabbit aqdamakum. Sizin ayaklarınızı sabit kılacaktır. İn tensurkumullahu fe Eğer Allah size yardımcı olursa kim sizi yenecektir? Eğer Allah subhanahu wa taala'nın yardımı size gelirse kim sizi yenebilir? Neden kafirlerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden müşriklerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden la ilahe illallah sırtlanınızın arkasına attınız? Neden benim peygamberimin ve sahabetinin yolunu terk ettiniz? Aha izzet benim yanında. Hı? İzzet kimindir? Allah'ın ve Resulünün ve müminlerindir. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İnna lanansuru rasulana ve'llezina amenu. Fi'l hayati'd-dunya ve yevme yaqumul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 Gidip de Hristiyanların, Yahudilerin kalelerine girip onlarla anlaşmalar yapmadılar sahabe. Ne yazılar? Zâlike bi ennallâhe mevlellezîne amenu, ve ennel kâfirîne lâ mevlelehum. Eğer sizin hiçbir mevlanız yok, hiçbir dostunuz yok, bizim velimiz kimdir? Bizim velimiz Allah'tır. Sizi de yaratan, bizi de yaratan, kainatı da yaratan, sebepleri de yaratan, melaikeleri de olan, yardımı da olan, her şeye kadir olan, mutlak gören, mutlak işiten bir Rabbimiz var bizim. Zâlike bi ennallâhe mevlellezîne amenu, ve ennel kâfirîne lâ mevlelehum.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 kafirleri dost tutmadan la ilahe illallahı anlamış onun için yaşayan ve onun için ölen bir topluluğu ne yapmışlar? Kılınmışlar. Subhanallah. Nasıl kılmasın ki Allah? Sadık el-mesduh ma an illa Her konuştuğu vahiy olan peygamber haber vermiyor mu? La tazalu ta'ife min hak zahirin. La hatta yati Hatta yati ve ala zalik. Benim ümmetimden hak üzere savaşacak benim ümmetimden hak üzerine olacak. Sürekli kendisine yardım edilecek bir tâife kıyamete kadar kesilmeyecektir. Onlara yarı yolda bırakanlar, onlara muhalefet edenler, onlara zarar veremezler. Lâ, Çünkü tevhidî anlamışlar, tevhid için yaşıyorlar. Yeryüzünde Allah'ın kelimesini hakim kılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Allah'ın yardımı her zaman nedir? Tahakkuk edecektir. Peki şimdi bizim aklımıza bir soru daha gelir. Buradan anladık ki innel müminûne ihvatun e, ve'llezîne âmenû ba'dühüm evliyâ'u bâ'i birbirinin dostudur. Demek ki bizim aramızda sadece ne vardı?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 rabbi sen ne azor zorunu haber veriyorsana? Bundan daha güzel bir ticaret var mı? he <gülüyor> i̇şte bunlar Allah ordusudurlar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah olsa, Allah de olsa... Allah de olsa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 Ma yewaddu allazina keferu min ahli'l-kitabi vele müşrikine ey yunzala aleykum min hayrin min rabbikum ne kafirler ne de müşrikler size Rabbinizden hiçbir hayır gelmesini istemezler. Ne kafirler ne de müşrikler ehli kitaptan kafirler ne de müşrikler size Rabbinizden hiçbir hayır gelmesini ne yapmazlar. Hiçbir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler. Başka ne diyor Allah Teala? Ve len tarda anke'l-yahud velen nasara hatta tattabi'a milletuhum. Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Biz onları dosta tutsak, bugün yaptıkları gibi, Allah bizi berek kılsın da, bu mürtetlerin yaptıkları gibi. Biz onları dostlar da tutsak, biz onların meclislerine de gitsek, biz deyiz ki siz dünyanın en süper gücüsünüz. Biz size her konuda tabii size itaat edeceğiz. Siz kanun verin, biz uygulayacağız. Siz deyin bunu öldürün, biz öldüreceğiz. Siz ne derseniz biz yapacağız deseler de Allah subhanehu ne diyor? Cık, boşuna uğraşmayın. وَلَنْ تَرْغَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى ت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 Yine aynı Allah subhanahu aleyhi ne diyor? يَا اَيُوَ فَرِيقًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا Eğer siz ehli kitaptan bir fırkaya tabi olursanız onlar ne yaparlar? Onlar sizi imanlarınızdan sonra kıblen sokarlar. Ya vel in tuti'u tariqan minellezine utul kitab yurdûkum ba'de Eğer siz ehli kitaptan bir gruba itaat ederseniz kafirlerden olan Bakın tanımlara dikkat edin ha. Kafirlerden olan ehli kitap. Şuf kafirlerden. Hani bugün bir takım fırka diyor ya biz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 Birincisi dinler arası diyalog yapan insanlar kafirleri tekfir etmezler. Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemezler. Niye? Kafir deyip de onlarla diyalog yapamazlar. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Laqad keferellezine kalu innallaha huvel mesih ibnu meryem. Allah mesih Allah'ın oğludur diyenler muhakkak ki kafirlerdirler. Muhakkak ki kafir olmuşlardır. Başka bir ayetten hemen bir sonraki ayette laqad keferellezine kalu innallaha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 Din yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar, onlarla ay yer yüzünde ne yapın ne yer yüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla ne yapın, onlarla savaşın. Fe izen telahhal'eşhurul hurum fektulul müşrikîn.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 Zayıf da öyle değil mi? Peygamberimizin bir gücü var mıydı Mekke'de? Ezilmiyor muydu? Bakın İmam Ahmed'in duayet ettiği hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin etrafında dönüyor bugün. Müşrikler bundan dalga geçiyorlar. Sahabe diyor böyle kaç kez işareti yaptılar ha bu Muhammed mi falan sizden dalga geçen dinlize aitlayan bana Peygamberin yüzü değişti diyor. Birinci turatta ikinciyi tavafı yaptı üçüncüyü de yaptı diyor Peygamberin yüzü değişti. Peygamber dönüp bakın ne diyor? En zayıf anında sahabetinin vurulduğu yani Sahabelerin aç kaldığı bir anda tesmaun ya ehle kurays inma cıtukum biz zabh Beni işitiyor musunuz ey kuraysiler? Ben sadece ve sadece sizi kesmekle gönderildim. Sadece ve sadece tesmaun ya ehle kurays inma cıtukum Sizi ne yaptım? Sizi kesmekle gönderildim. Allahu Teala Rabb'i sizi peygamberimiz ne diyor sahih'inde bir de İmam Taberî'nin hadiste liye benim beş tane ismim vardır. ve Ana Muhammed, ve Ana الْمَاحِي اَلَّذ۪ي يَنْفُ اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرُ Benim adım nedir? Mahidir. Benim adım silendir. O silen ki Allah onunla yeryüzünden ne yapacaktır? Allah onunla yeryüzünden küfrü, şirki silecektir ve zelil kılacaktır. Bugünkü insanlar ne yaptılar? Dinler arası diyalogu yapan insanlar. Sen ne iddia edersen et. Sen ne dersen de. Biz ne yapıyoruz?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 Kutlanılan mesela Nevruz bayramları. Eyvah! mollal il ki bir, bir yerden nakil yapıyor hanefilerden. Kim o gün yani Fıkul Ekber'in şerhinde İmam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu Fıkul Ekber'in şerhinde oraya çıkarsa kafir olmuştur. Onların kutlama alanı yaptığı yere çıkarsa çünkü orada açıktan küfrü izhar etmek vardır. Eyvah! Bugün o gün nasıl ki mecusiler yapıyorlardıysa bugün de Nevruz'u kimler kutluyor Türkiye'de? Komünistler kutluyor. He? Kürklük adı altında Türkiye'ye komünizm getirmeye çalışan insanlar.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 Nevruz'da bir hediye, hediye, bir, bir yumurta, yumurta, basit bir yumurta. Hey, peki bugün yıl başlarına çıkıp da eşyalar. Hani dedi ki yine Molla Ali el-Karnî fıkıh lek rivayet etmiş, yani onlardan hanefilerle nakletti. Kim diyor o gün normal zamanda almadığı bir şeyi alırsa kafir olur. Gidip hindi alanlar, biralarını getirip koyanlar, televizyonu açıp sabahkalarını önünde oturanlar. Onlardan la ilahe illallah diyenler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne onlara dünyada bir fayda verecek?